azam yani en büyük çıkış fitneyle çıkışı ilahlık iddia ederek ben sizin rabbinizim diyeceği haşa ve kella çıkışı olacak. Müddeti meselesi yani süresi Allah muhafaza buyursun ne kadar duracak? Şimdi bazı rivayetlerde 40 gün geçiyor. Bu Nevvasî bin Şemandan edilen Müslim hadisinde Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi rivayetinde 40 gün olarak zikrediliyor. Yalnız bu bir gün bir sene gibi Bir gün bir ay gibi Bir gün bir hafta gibi Erbaune yevmen Kırk gün diyor ama Yağımınke kesene ilk günü bir sene kadar Uzuyor Bir sene kadar uzuyor ilk günü Ve Yağımınke ikinci günü bir ay kadar geliyor Ve Yağımınke Cuma Üçüncü günü bir hafta kadar geliyor Geri kalan 37 gün kalıyor Onlarda bizim bildiğimiz şu andaki 24 saatten oluşan normal günler olarak geçiyor. Ebu Muamama hadisinde İbn Mace ve İbn Huzeyme e, meşhur muhaddis Hakim Buhayyi'a Maktisi Muhtara isimli eseri var on cilt. Bu kaynaklar sahih kaynaklarda geçiyor. İnne yame 40 sene, günleri 40 sene. Bu rivayete göre es sene sene. Ama bu 40 senenin bir senesi yarım sene kadar. Kısa geçiyor. Ve sene geçer. İkinci senesi bir ay kadar kısa geçiyor. Ve sene cuma üçüncü senesi bir hafta kadar kısalıyor. Bunda da tam tersen. Buruvaat geliyor. Ve akıroğlu ya mi geçer ara? ala babil Medine ve laib lugubab kara. Hatta yumsiye. Diğer günleri de kıvılcımlar gibi böyle peş peşe kıvılcım çıkar ya ateşten. öyle hızlı hızlı geçiyor. Hatta diyoruz İstanbul'un bir köşesinde bir kapısında diyelim adam e, sabahliğin.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 kevillerden kaçıp da hadis-i şeriflere zahiri manalarına göre değerlendirmeyi tercih eden kısımdanız Enes anh'ın hadis-i şerifinde Ahmed İbn Hanbel ve Tirmizi'de geçiyor kıyamet alametleri bahsinde la tequmu hatta etkarabe'z zaman. Zaman birbirine yaklaşmadıkça küçük alametler bahsinde de bunu okumuştuk. Zaman birbirine yaklaşmadıkça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 Kıymeti var ne ayın birkaç senelerdir böyle bir bereketsizlik var. Sizin kendi hayatınıza göre bu değişebilir. Ancak hakikaten sene ay gibi ve künesiyarukelcü ma ay hafta gibi ve tekunelcü ma kelyum hafta gün gibi ve tekunelium kızcağı -sa gün saat gibi ve tekunelci ay kılıfları binler ee, bir saatte bir ateşin parlaması gibi efendim birden geçecek. Kıyamet alameti olarak bu anti sevzikle ediliyor. Bu böyledir. Yani şu anda da. Ee, bu bereketsizlik başlamıştır, ama bu tabii ilerleyerek artarak devam edecek. Şimdi burada İbn Mesud hadisini geçen de okuduk, Nuh bin Hamad ve Hakim'in rivâdiyle. Ne diyecekti? Ben alemlerin Rabbiyim, işte güneş benim izdimle geziyor. deccalın fitnelerini okuduk.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 bu bir fitne, bir imtihan. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala dediler ki ya Resulallah o bir gün bir sene gibi olacak buyurdun ya Diye bak ne soruyorlar dertleri ne evet halbuki onlar 1400 sene evvel yahu ne mübarek adamlar onların bu anlayışı olmasa sonra gelenler yanmış ya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 Yani, şimdi normal bir günde miyiz? Yarın Normal bir gün değil. Sabahlan öğlen arası ne kadar? Altı saat Öğlenkinin arası kaç saat? Üç saat İkinin akşam arası kaç saat? Üç saat İki buçuk saat, üç buçuk saat, neyse bir hesap var ya şimdi E tamam Akşam arası bir buçuk saat neyse Bu hesaba göre yapın, yani altı saat geçti Sabaha kılın Beş saat geçti, öğlen kılın Üç saat geçti, ikindi kılın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 Ebu Muhammed'den gelen rivayet, İbn-i Mace'de, i̇bn Huzeyme'de hakim müstedirekte ve zıya-i muhtarada geçer. Ondan sonra İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerif var yine Ebu Usta, Nuaym İbni Hammad fitende geçer, hakim Müstedrek'te geçer. Ondan sonra Ebu said el Hüdri'den gelen bir hadis, Müslim'de geçer. Bukhari'de de bazı manaları geçer. Efendim, yine Ebu Sa'id hadisi hakim Müstedrek'te geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin toplanmasından, birleştirilmesinden, derlenmesinden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 ve kıyamete kadar olacak her şeyi bize haber verdi diyor. Hiçbir şey gizli yok. Ama artık kiminin aklında kaldı, kimi unuttuğu tabi yazma kayıt gibi şeyler o anda hazır değil. Tabi sahabe-i çok hafızası çok kuvvetli insanlar var. Buhureyrelar var. Radyan büyük sahabiler var ama yine de Allah Teala bize kadar intikal etmesini murad ettiklerini, bize lazım olanları bize kadar ulaştırdı elhamdülillah. Tabii ki bu demek değil ki her buyurduğu da bize kadar ulaşmış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 bir tanıdığına mail çekiyor. Ona o ona telefon diyor. Ne var? Ya falan hoca böyle yazmış. Biz böyle bilmiyorduk da hangisi doğru? E niye okudun onu da zehirlendin şimdi? Ben senin azı temizleyeyim ya. E nasıl diyoruz sana ki sen araştırmacımızın sen alimimizsin. Sen ne okuyorsun bunları? Bunlar sapık görüşlü insanlar, yanlış görüşlü insanlar kalkıyor gidiyor.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 Then Allah lemem Allah celle celaluhu hangi bir peygamberi gönderdiyse mutlaka her peygamber ümmetini deccaldan sakındırmıştır. Halbuki bak o ümmetler Resulullah sallallahu aleyhi ve ve bizden çok önceki ümmetler. Onlara bile peygamberleri deccalı söylemiş ve deccalın fitnesinden sakındırmıştır. En ahiru lil enbiya ente muahiru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 Efendim anlattı, dinletti artık tabi, e, hepsi de bu rivayetlere ne kadar yansımıştır. Hatta vanenna hu fi nahl. Biz diyor sahabe-i kerram zannettik ki mescide yakın hurmalığın oraya kadar zeccal geldi herhalde. Şu anda çıktı da orada bulunuyor zannettik.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 İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne dair hiçbir ayet hadis yok. Ölmediğine dair var. Ne isâlem yemud, İsa ölmemiştir diyor hadis-i şerifte. E nerede? ikinci kat semaya Allah onu söyledi. E ve ma yakına. Onu öldüremediler diyor. Çarmaha gerilen o değil diyor. Ve ma katelû ve ma salebû Kur'an söylüyor. Ne asabildiler ne öldürebildiler diyor. Yine ayette berrafa Allah onu kendi katına yükseltti diyor. E bunlar hep ayettir hala bunları anlamamakta inat eden var çok ama durum bu e nerde diyor e ikinci kaç semada yaşıyor miras gecesi Resulullah Efendimiz görüştü ama sallallahu aleyhi ve sellem Adem babamızla birinci kaç semada görüştü İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselamla ikinci kaç semada görüştü diğer peygamberlerle de görüştü ama İsa aleyhisselamın farkı var nedir farkı öbürleri vefat etmişler bedenleri nerede? dünyada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 e şimdi sen de bir balıklığı dene bakalım. Allah Allah. O ona orada öyle yaşatıyor. Seni dışarıda böyle yaşatıyor. Balık da dışarı çıksa ölüyor. Ya yani mantıkla çözülür mü bu? Allah Teala yaşatmak istediğini yaşatır. Nerede yaratmak istiyorsa orada yaradım. Nerede yaşatmak istiyorsa orada yaşatır. Bunu anlamayacak ne var? Adamın kalbine bıçakmışlar. Adam ölmüş. Kalbi çalışıyor. E niye yaradı bu şimdi?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 Mütüvarla bu bunlar imansızlıktır Allah muhafaza etsin. Yani İsa Aleyhisselam ikinci kat semada 2000 senedir nasıl yaşıyor? E şimdi bunu düşünmek imansızlıktır. O zaman Allah ve hu alâ kulli şeyin kadir dediğin Allah her şeye kadirdir diyorsun. Sen o zaman Allah'a inanmıyorsun. Ben seninle ne konuşacağım ya? O zaman sen cennete de inanmazsın bu durumda. Cennet şimdi var diyorum adam diyor ki Amerika daha öyle bir yeri bulmadı. Nasıl var diyor eşlenmişsin. Ben ben senden nasıl konuşayım ki Amerika bulmamış cenneti diye. Amerika birinci kata çıkamamış ki daha. Daha birinci katçamaya ulaşmış değiller. Ulaşacak imkanları da yok. Bu itibarla Tercao yaşıyor. E, tabii ki en azından e, bu durumda 1500 kadar bir yaşı var. En azından Resulullah zamanında sağ olduğuna göre sallallahu aleyhi ve sellem tabii Temimi dâri sahabeden görenler onu kaç yaşında gördüler tabii o hesabı tam bilmiyorum ama e, en azından asgari hesabı biliyoruz.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 Allah'a size bırakıyorum. Koruyucu olarak. Allah yeter. İnşallah bizim nesillerimize de yeter. Biz yeter ki İslam üzere çocukları yetiştirelim inşallah. Allah hepsini koruyacak. Ve ne yeğrucu min kelletin tarikin beynel Şam vel Irak Şam'la Irak arasında bir yoldan çıkacak. Şam'la Irak arasında tabi ki o İspahan'dan Şam'dan çıkışı, gelişleri ayrı.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 Toplayacak onları sağa sola dünyanın ucuna bucağına yayacak. وَاَنَّ عَلَى مُكَدِّمَتِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ yahudi إِسْبَحًا İspahan Yahudilerinden yetmiş bin kişi öncü kuvvet olarak onun önünde gezecekler. İsba'han Yahudileri yetmiş bin kişi efendim bir e, bölük olacak. عَلَيْهِ مُرَجُلُنْ اَشْعَرُ اَا çok tüylü kıllı bir adam onların da önünde e, bulunacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ibadallah fesbucu ey Allah'ın kulları sebat edin yani sabredin sebat edin beni dinleyin bana itaat edin fe'inisufu lekum sufetten lem yesufha eya nabiun kabli. şimdi size deccalı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 bize nispetle, ne demek zorundayız? İnşallah. Sahabe-i kirama bile, bu hafta, efendim, derste geçti, hadis-i şerifte soruyor, ''Hel müşemmerun lil cenneti'' ''Hadi cenneti kazanan var mı, kolunu paçasını sıvayan cennet, şöyle güzel, böyle güzel tarif ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor, işte var mı cennete?'' E hazırlanan sahabe-i kiram, ''Nahnul müşemmerun eleha'' ''Ya Rasulullah, tamam biz hazırız, sıvadık kolu paçayı, cenneti kazanacağız.'' deyince,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 İla Rabbiha nəvra bir takım yüzler aydın olacak Rabbisinin cemaline bakacak diyor Kıyamet suresi'nin ayet-i kelimesinde bu ayetle sabittir ama öbür ayet diyor La Hudrıkülebuzar ve Hudrıkülebuzar ve gözler onu idrak edemez o gözleri idrak eder ha onlar orada yanlış anlayarak göremez zannediyor halbuki idrak edemez diyor.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 yani Kur'an'daki kafir öyle yazılmıyor biliyorsunuz kafı elif çekiyor böyle ka oluyor F'lere birleşiyor fir oluyor bu öyle değil kaf ayrı harf ya. hani elif b çocuklara okutulan elif b var ya kaf ayrı fe ayrı re ayrı ha öyle burada 3 harfi okuyacak kim okuyacak her inanan okuyacak pek okuma yazması varsa da yoksa da varsa da yoksa da okuyacak okuma yazma hiç bilmeyen bile Arapça bilmeyen, Elifba bilmeyen bile eğer imanı varsa Allah ona okutacak. İşte bu imanın muhafazasıdır. Ve ennemin fitneti en ma'ahu cenneten ve nara. Fitnelerinden biri de yanında bir cennet bir cehennem olacak. Ne dedik? Dağlar önünde gidiyor. Cennet gibi böyle vadiler dağları gezdiriyor, gezdiriyor seyyar o sirk mirk yapıyorlar ya böyle bazı hokkabazlar getiriyorlar birkaç tırlık malzeme falan bununki hepten acayip bu böyle dağları taşları oynatıyor getiriyor ya bu tam hokkabaz tam oyun sergileyecek yani tiyatro ama kanmamak zor fenâru cennetu ve cennetu nâr ateş diye gösterdiği adam gözü bakarak ateş diye gösterdiği atarım seni ağa diye yakarım diye tehdit ettiği yer aslında cennet gibi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 Olmayacak. Bizim millet neye inanıyor? E ben gördüğüme inanırım. Şimdi burası yanıyor hoca efendi. Sen diyorsun ki gir. <gülüyor> ben o kadar keriz değilim. Kusura bakma. E bana ne? Bana ne? Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tarifini yapıyorum size. Te tercümesini yapıyorum adi Ben Bakalım ben de akıllı mıyım, keriz miyim hiçbir şey belli değil yani. O mesele imtihanda çıkacak. Şimdi imtihan yok. Rahat zaman herkes birbirine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 Efendim Kev suresinin başında çok hikmeti ilahiye yani o ayetlerin deccala karşı bir koruması ve hassası var. Estağfirullah Elhamdülillah el-lezi ala abdil kitabe ve lem yed'e'llehu i'veca kayyimellim zira ve sen şediden ve böyle devam ediyor. İleri doğru. Bir sayfa Kur'an'dan tutmuyor. İşte bir sayfa kadar bir şeydir. Bunu ezberlemeniz kolay inşallah. Yani ezberleseniz iyi olur.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 Ellise Allah öyle bir güç verecek ki detcal ona yetişemeyecek. Bundan dolayı bir rivatte de geçen dersi okuduk. İki enle beni ede yola cülein. İki zat onun öncesi olacak. Mündirane ehel kura küllemadde keler kar yeten O nereye gelecek İstanbul'a? Ondan evvel iki zat gelecek insanları uyaracak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 girmediği bir yer kalmayacak. Bu hadisler kesin. Feyemurru bi Mekke, Mekke'ye gelecek. Mekke'ye yanaştığı zaman feyza ve bi halkın azim çok büyük bir zatla karşılaşacak. Feyekulü menete sen kimsin deyince ene mikailü behetheniyallahu li emniake min harami ben Mikail aleyhisselamım diyecek o. Allah beni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 Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak. Hiç aşılmıyor yani. Fekolmen ente sen kimsin diyecek. Fekolene Cibril. Ben Ben Cibril Cebrail aleyhisselam'ım. Allah beni Peygamber'in haremi olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi. Burada da girişin yok diyecek. Böylece efendim, yeryüzünde çiğnemediği yer kalmayacak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 Bu niyetle bu sohbetlerin ehli olan kardeşlerimizi hediyeledik. cemaatin cemaatimizin de rahmet eyle. Hepimizi cennetinde cemalle müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti'd-dâha ve âsin ve selâmu âle'l-mürselîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü ve selâmü âla'l-nebiyyi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim bu musallatça öyle arwa'en mâtiyâ'd-cemaatü'l-hâzirîn. Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim.